Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ba'd. Bab-ül aşir. aşir. bugün nasıl e, tanımlayabiliriz? E, gümrük memurları, devlet belli noktalarda bunları istihdam ediyor. Yani o, oraya gelenlerden e, zekatlarını alıyorlar e, veya vergiyi alıyorlar. Çünkü bunun içinde gayrimüslimler de var, gayrimüslimden de alıyor. Müslüman eğer oraya kendi malıyla geldiyse, malıyla geldiyse gümrük bölgesine, o kontrol noktasına onlar belli yerlerde duruyorlar, yol kenarlarında duruyorlar. Bugün tam mevcut haliyle işte limanlarda ya da sınırlarda değil de havalimanlarında oralarda gümrük var, bunlar da bir parça daha farklı olarak yollarda belli yerlerde var. Orada e, sadece dışarıdan gelen malda değil aynı zamanda içerideki malı da kontrol ediyorlar. Sa'i olunca yani zekat memuru o bizzat gidiyor yerinde alıyor zekatı. Bu ise yol boylarında duruyorlar. Oraya ticaret filosu geliyorsa, kervan geliyorsa oradan alıyorlar veya sınırda duruyorlar. Bunlara Aşir deniyor. Ee, Müslüman kendi e, malıyla gelirse o e, ne kadar veriyor? O rub'ul onşuri kırkta bir veriyor. Gayrimüslim gelirse yirmide bir veriyor. Efendim eğer e, harbi gelirse yani gayrimüslim ama İslam devleti vatandaşı değil dışarıdan geliyorsa o onda bir veriyor. Bu gayrimüslimde Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu an. Burada e, şeyde de var. Soruyorlar onun şerhinizde. Eee harbiyi harbi'den ne kadar alınacak? Kale e, ne diyor Hazreti Ömer? Misle ma ya'huduna Yani bizden ne alıyorlarsa biz de o kadar alırız. Ne kadar alıyorlarsa biz de o kadar alırız. Ma ya'huduna minna. Eğer onlar 20'de bir bize gümrük uyguluyorsa biz de onlara 20'de bir uygularız. Yani şu an devletin farklı devletlerle farklı ticaret anlaşmaları var. Diyelim ki A devletinden Türkiye'ye bir mal eğer ithal edecekseniz orada gümrük işte şu kadar diyor. Ama B devletini alacaksanız o size gümrüğü düşük tuttuğundan siz de ona düşük tutuyorsunuz. Yani karşılıklı devletler arası menfaate göre bu gümrük miktarları Belirlenir, aşağıda çekilir, yukarıya da adam sizden hiç almıyorsa siz de almazsınız. Peki adam sizin e, devletinizden oraya gidiyor, e, bütün malına el koyuyorsa, yani tamamını gümrük olarak alıyorsa siz de öyle yapabilir misiniz? E, bugün anlaşma olarak yapabilirsiniz ama ferdi olarak, yani eskiden böyle gümrük yoktu tabii insanlar geliyorlardı, İslam devletinden gayr-müslim devletlere mal ihraç edenler, orada mallarını el kondu diye siz de onların malının tamamını oradan gelen harbilerin malının tamamını el koyamazsınız. Valla yecrimen nakum şenanu qomin, ala allat adilu, iadilu hu aqrabulittakwa çünkü şeriat intikam duygusuyla hareket etmeye engel olur ise adaleti e, em e, emreder onu telkin eder. Peki efendim? Babul Ashir ve huve men nasabehu'l imamu ala't tariqi liya'khuza sadakat min't tuccar mimma yamurruna bihi alayhi. Ve huve men nasabehu'l imamu ala't liya'khud as-sadakat min at-tuccar <gülüyor> mimma yamurrū bihi 'aleyh kimdir bu aşi o o aşi men nasabuhul imam devlet başkanı atadığı görevlendirdiği kişidir peki bunun görev alan neresidir ala tarik yol yani ala tarikil musafirin o e, yolcuların gelip geçtiği yollar her yol değil de böyle İpek yolu vardı. İpek yolu nedir o? Aynı zamanda bir doğuyla batı birbirine bağlayan ticaret yoluydu. İşte bu tür yollar üzerinde devlet başkanlarının görevlendirdiği memurlar bunlara aşır denir. Gümrük memuru yani. Li لِيَأْخُدَ الصَّدَقَاتِ Peki yani nasabahul imamu lam mutallakı nedir? nasabı? <gülüyor> İmam onu niçin görevlendirdi? <gülüyor> Tüccardan sadakayı yani zekatı ya da vergiyi almak. Tabi sadaka diyor burada talip cihetiyle yani harbiden alınan, zimmiden alınan sadaka değil. Sadaka olması için onda ibadet de olması gerekiyor. Bunlar da ibadeti olmadığından e, sadaka olmaz ama talip cihetiyle sadaka diyor. لِيَأْخُدَ صَدَكَاتِ مِنَ الْتُجَّارِ مِمَّا يَمُرُونَ بِهِ عَلَيْهِ Yani tüccar o gümrük yeri var orada, yolda gelirken ona uğruyorlar gümrük memuruna. Orada kontrol noktası var, gelince orada onların sadakalarını, zekatlarını, Müslümansa zekatlarını, gayrimüslimse vergilerini onlardan alıyor ve alır <gülüyor> eğer gelen o ticaret filosu Müslümanlardan oluşuyorsa mallarının kırkta birini alır çünkü bu zekattır zekat olunca kırkta bir alınır. O <gülüyor> minez eğer gelenler zimmi yani İslam devletinde yaşayan gayrimüslim vatandaşlarsa onlardan e, onda bir e, ne alır? nısfel uşri onda birin yarısını alır yani yirmide bir alır Müslümandan kırkta bir Müslüman tüccarlardan gayrimüslim tüccarlardan yani nısfel uşri öşrün yarısı demek yirmide bir ve minel harbiyyil uşura eğer harbi ise yani darl harpte yaşayan insanlarsa onlardan onda bir alır ama onda bir neye göredir? Yani onların bize uyguladığı gümrüğe, gümrüğe göre. Eğer onlar beşte bir alıyorsa biz de beşte bir alırız. Onlar otuzda bir alıyorsa biz de otuzda bir alırız. Bu ölçü Hazreti Ömer zamanında belirleniyor radıyallahu anh. Peki şimdi gümrük memuru orada. Müslümanlar geliyorlar oradan geçerken uğradılar o zekat memurlarına. Hani ne demiştik? İkiye ayırmıştı Hazreti Osman radıyallahu anh. Bir, emval-i batına vardı bir de emval-i zahire vardı. Emval-i zahireyi kim alıyordu? Devlet alıyordu. Emval-i batını kime bırakmıştı? Halka bırakmıştı. Emval-i batına neydi? Altın gümüş gibi. Yani neden halka bıraktı? Siz verin, devlet adına siz verin. Fukaraya, masarifu zekata, zekat harcanan yere siz verin. Niçin böyle demişti? Çünkü ediyorlardı halka, zekat memurları. Adamın evine giriyor, yatak odasını arıyor. Yani bu tür zulme insanlar, Müslümanlar maruz kalmasın diye ikiye ayırmış Hazreti Osman radıyallahu anh. Şimdi bu zahir malı da ya gider sa'i alır, zekat memuru köyden, öküz, inek neyse toplar alır oradan ne kadar düşüyorsa. Veya sa'i oraya gitmemiştir de bunlar böyle... E, sahiye vermediler. Giderken işte gümrük noktasına geldiler. Oradaki adam diyor ki ver bakalım. Sen bunun e, zekatını verdin mi? E, vermediyse o zaman orada alırlar. Gelenden alırlar. Peki şimdi gelen Müslümansa gelen zimmiyse bunun sözünü esas kabul ediyorsun. Adam diyorsa ki efendim ben verdim bunun e, zekatını verdim diyorsa ee, ne yapıyorsunuz? Siz onu e, yemin ediyor, yemin ettiği zaman doğru diyorsun, tamam diyorsun. Geç kardeşim verdiysen bir daha senden alınmaz diye gönderiyorsun. E şimdi belge var tabi. Eskiden belge yoktu, şimdi belge var tabi. Bugün belgesi nedir? Belgedir. Femen en kara tamamla hauli evil geldi adam gümrük noktasına. Orada gümrük memuru var, öküzleriyle, develeriyle geldi ya da ticaret malıyla geldi. Dedi ki, femen en kere temel Ya ben sekiz ay önce vermiştim zekatı, dabil dolmadı diye yılı inkar ediyor. Diyor ki daha dolmadı da yani benden bir daha zekat alma. Evil farag minat deyni ya da ne yapıyor? En atfediyoruz değil mi? E, tamamaya atfediyoruz. Yani amili enkere, enkerel farağa mineddeyni ya da inkar etti. Neyi? Borçtan e, efendim e, fari olduğunu inkar etti. Yani ne dedi? Ben borçlu bir adamım dedi. E, borçlu olunca borcu hesap ediyorsunuz, borcu düşürüyorsunuz, geriye artan bir nisap varsa adam zekat veriyor. Bu adam da dedi ki ben yani e, borçlu bir adamım Medin yedda'i enneni Medinum ben borçlu bir adamım diyor e, borçtan e, kurtulduğunu inkar ediyor borcum var diyor o zaman ne yapacak şimdi zekat memuru e, yemin ettirecek buna gönderecek Avukale ya da diyor ki eddeytu ila aşirin ahara ya başka bir zekat memuru vardı. Ben ona verdim bunu diyor. A yerinde bir gümrük vardı. Oradan geçerken benden aldılar. Ev ilel fukara Ya da kendim fukaraya verdim diyor. Ne kadar inek, öküz varsa onlarınkini veya ticaret malı ben kendim verdim derse bu durumda ne olacak? Ve halefe suddika Adam yemin eder. Yani o malların sahibi Zekat memurunun, aşirin, gümrük memurunun ya da yanında yemin eder ve halefe suddika ifadesi doğru kabul edilir. Bir daha ondan mal alınmaz, gönderilir. Peki bugün ne yapacak? Bugün belgeler var değil mi? İslam devleti olunca zekat devletin alması gerekenleri alınır, orada belgeler imzalanır, adamın elinde olur, gittiği yerlerde zekat kontrol yerleri olur oralarda bu kontrol edilir nasıl bugün işte vergi kontrol yerleri var değil mi ilçeye girerken yani şu an var işte Samsun'a girerken var bu tür yerler o kamyonları e, yük taşıyan araçları kontrol ediyorlar ee, var mı efendim fatura kesilmiş kesilmemiş mi yoksa kaçak mal mıdır değil midir diye kontrol ediyorlar işte İslam bunu ta asıllarca önce uyguluyor kiminle uyguluyor Aşir'le beraber uyguluyor kardeşim. وَالْمُسْلِمُ <سَوَعُون> ee, Müslümanın ne hakkı varsa zimminin de aynı hakkı vardır. Yani bugün için İslam devletinde yaşayan Ermeniler var, Rumlar var. Bunlar ticaret ediyorlar. Siz hangi kolaylıklara sahipseniz zimmiler de aynı kolaylıklara sahipler. Onlar da belge gösterip geçebilirler ya da onlar da eski e, efendim uygulamayı esas alırsa ne yaparlar? Yemin ederler. Yemin edince onlar da doğrulanır. Bizimmi Hristiyan geldi İslam devleti vatandaşı dedi ki efendim ben ödedim dediyse ne yapacaksınız? Yemin eder hadi git bakalım dersin. Walkawlu kawul emini ma al yemin, değil mi? Yani yeminle beraber emin olanın sözü esas alınır emin olan bir adamın. ولحربي <gülüyor> لا Efendim burada üç adamdan bahsedik üç farklı kimlikten bir Müslümandan iki zimmi'den. Peki Müslümanla zimmi şu açıdan farklıydılar. Müslüman 40'da bir verir, zimmi 20'de bir verir. Peki e, ikisi de diyor ki ben zekatlarımı veya işte vermem gerekenleri başka bir gümrük memuruna verdim dediyse bu noktada zimmi ile Müslüman eşit. İkisi de yemin eder, yeminden sonra salınırlar. Peki harbi gelirse yani bir Alman vatandaşı, İsrail vatandaşı geldi. Peki bunu nasıl bir uygulamaya tabi tutacaksınız? وَالْحَرْبِيُّ لَا يُسَدَّقُوا Onun yeminle beyanı esas alınmaz. Der ki ben verdim, onun sözü esas alınmaz. Ama bugün için eğer size onlar yani kaynımüslimler ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Belgelerinizi esas alıyorlar. Yani size zorluk çıkarmıyorlar. Amerika'ya ihracat yaptığınız zaman onlar size zorluk çıkarmıyorlarsa siz de çıkarmazsınız. Ama zorluk çıkarıyorlarsa sizler de aynı zorluğu onlara uygularsınız. Peki İsrail'le mal satmak caiz midir? Değildir. Değil mi? Mal almak caiz midir? Değildir. Neden caiz değildir? Çünkü اِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذ۪ينَ قَاتَلُوكُمْ fiddiin. Yani İslam noktasında sizinle savaşanlarla Allah Teala her türlü münasebeti kesmeyi emretmiştir. Yasakladı yani. اِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللّٰهُ Allah nehyetti sizi. Dolayısıyla bunun içine ticari işlemler de girer. Bir e, İslam devleti Yahudilere, Müslümanlarla fiilen savaşanlara mazlatamaz. Peki... Ya diyelim ki ne var Belçika şu an sizinle fiilen savaşmıyor. Ya Bulgaristan fiilen savaşmıyor ama kafir bir devlet. Mal alır satar mısınız? Alıp satabilirsiniz. Eğer fiilen savaş yoksa onlarla ticari işlem yapabilirsiniz. Eğer fiilen savaşıyorsa onların malını alamazsınız, satamazsınız bu ayet kelimeye göre. Peki şimdi harbi geldi bu doğrulanmaz sadece illa fi evlat. evlad. Ummahatil evlad nedir? Efendim onun yanında bir kadın var, bir kadın var cariye yani diyor ki bu kadın ummu velettir. Ummu cariyesiyle adam beraber olur. Oradan çocuk olursa o cariye doğum yaparsa bu kadın ummu velet olur. Artık bir daha alınmaz, satılmaz. Sadece Ummu veled noktasında harbinin sözü esas kabul edilir. Onun dışında kabul edilmez. Tabii ki bugün zaten kölelik işlemi yok. Kölelik işlemi yok. Wa tu'ashşaru kımetul hamri dunal khinziri. Efendim bunlardan e, ne yapılır? E, hamır hamr içki İçkinin e, efendim kıymeti takdir edilir. Kıymeti takdir edilir. Ne olur bunlardan? E, onda bir alınır. Değil mi? E, Hamrın kıymetinin onda biri alınır. Ama domuzdan alınmaz. Peki Ebu Yusuf'a göre eğer domuzla beraber ise içki o zaman e, ikisi birlikte ise hepsinden birlikte alınır. Yani Ebu Hanife'nin görüşü nedir? E, i̇çkinin e, kıymetinin onda biri alınır e, ama domuzunki alınmaz. Fakat Ebu Yusuf diyor ki eğer gümrük memuruna e, zimmi geliyor, domuzu da var, nesi var orada, e, içkisi de var, ikisi birlikte kıymet edilir, ona göre onda bir alınır.